Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenler. Bakara suresinin 79. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Geçen bölümde Allah Celle Celaluhu Tevrat'ı tahrif edenlerden, İncil'i tahrif edenlerden bahsetmişti. Okuma yazması olmayan, Tevrat'ı ve İncil'i bilmeyen insanların da zanla yani bana göre bu böyle diyenlerinden haber vermişti. Rabbim bu 79. ayet-i kerimesinde de diyor ki: Feveylun lillazina yektubunal kitabe bi eydihim. Summe yaqulun haza min indillahi li bihi semenen qalila. Ve veylün lehum mimma ketebet eydihim ve veylün lehum mimma yeksibun Elleriyle kitap yazıyorlar sonra da bu Allah'tandır diyorlar. Haham veya papaz kendi eliyle yazıyor. Sonra da diyor ki, bu Allah'tandır. Bunu niye yapıyor? لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنَنْ غَلِيلًا Çok az bir para karşılığında da o Allah'ın ayetini, kitabını satmak için bunu yapıyor. Dünyalık kazanmak için Tevrat'ta ve İncil'de tahrif yaparak ...kendi elleriyle yazıyor... ...sonra diyor ki... ...bu Allah'ın gönderdiği kitaptır... ...diyor... ...ve bununla dünyalığını kazanıyor... ...Rabbim diyor ki... ...yazıklar olsun ona... ...yazıklar olsun ona... ...manasına da var... ...feveylün lehum... ...feveylün lillezine yektubun... <feyl> ...yazıklar olsun manasına da gelir... Veil, cehennem onlar için olsun. Cehennemde bir vadinin adıdır demişler. Elleriyle kitabı yazıp, bu Allah'tandır diyenler, cehennemin veil deresindedirler. Veya yazıklar olsun. İkinci defa tekrarlanıyor. Elleriyle yazdıklarına da yazıklar olsun, kazandıklarına da yazıklar olsun diyor Allah celle celalü. Yani eliyle yazıyor. Sonra Allah'ın kitabı budur diyor ve onunla da para kazanıyor. Roma'ya yaranmak için hani Roma'nın hakkını Roma, Allah'ın hakkını Allah'a değil veriyor. Ve bunu da İncil'in içerisine koyu veriyor adam. Hem Roma'yı putlara tapınan Roma'yı göğüllüyor hem de Allah'a gömüllediğini zan ediveriyor. Ve bunu da İsa böyle dedi diyerek kitaba yazı veriyor. Halbuki Roma'nın gönlünü yapmak için, hani hem Allah'tan korkuyor, bir gözü Allah'tan korkar, bir gözü incire sarkar diye bir tabir var. Bir gözü incire sarkar, yani inciri yiyecek İncir yemiş dediğimiz incir Yaz mevsiminde olan şu tatlı bir yiyeceğimiz Adam şöyle göz koymuş yiyecek Ama bir gözlü de Allah'tan korkar Tabiri var Bunu yerine getirmişler Hem Roma'yı hem Allah'ı memnun etme ayetini Kendileri uydurup İsa Aleyhisselam'ın söylediğini söyleyerek İncil'in içerisine de koyu veriyorlar. Bunun gibi nicelerini koyu veriyorlar. Rabbim diyor ki yazık. Hem kendilerine yazık veya bunları yaptıklarından dolayı cehennemde yanacaklar diyor. Ama onlar diyorlar ki ve kalu lan temessenen naru illa ayamem mardude. Bizi cehennem sayılı günlerde yakacaktır. Ateş bize sayılı günlerde dokunacaktır diyorlar. Mantık yürütüyorlar tabii burada. Yani bir insan tamam putperest olsun, hiç Allah Celle Celaluhu tanımasın, tanımam diye inat etsin. Ne yapar? 80 sene yaşar, 90 sene yaşar, 100 yıl yaşar, 100 yıl sonra ölürse. E bu da cehenneme giderse 100 yıl yanar ve biter. Yahudiler diyorlar ki tamam biz, biz yanlış yapıyoruz. Ama bu yanlışımızın karşılığı olarak sayılı günlerde biz yanacağız sonra da cennete gideceğiz diyorlar. Rabbim de diyor ki söyle onlara bu tehaz tüm Ahden Siz Allah'tan söz mü aldınız bu konuda yani Yahudiler üç gün yanacak bir hafta yanacak ondan sonra cennete gidecek diye Allah'tan söz mü aldınız Feren Yuhiff Allahu ahdehu Allah sözünden dönmez söz aldıysanız buyurun delil getireyim siz söz mü aldınız yoksa bilmediğiniz şeyi mi Allah üzerine isnat ederek söylüyorsunuz? İkincisi doğru. Yani söz almadıkları halde Allah Celle Celaluhu bizi yakmayacaktır diyerek yalan ifade ediyorlar. Vela men keseve seyyiyeten ve ehadat bihi khatiyyetuhu fe ulaike ashabun nari hum fiha halidûn Hayır, hayır Yani onların bizi belirli günlerde ateş yakacaktır Ondan sonra yakmayacaktır sözüne Hayır diyor Rabbim, hayır kim bir kötülük yapar, kötülüğü de kişiyi kuşatırsa. Yani kuşatmak ne demek? İyiliklerin girmesine fırsat vermiyor kötülüklerimiz bizim. Her tarafımız pislikle, affedersiniz, dolacak olursa iyilik oraya giremez. Dört duvarı, pencere, hiç penceresi de olmayacak şekilde duvar örülse... Sonra da demirden bir kapıyla kapatılsa ve içeride kalınsa ışık giremez. Dışarıdan ışık giremez bu sefer. Yani karanlığı giderecek ışık gelemez. Adam yanlışlarla öylesine çevresini kuşatıyor ki içeriye doğrunun girmesi mümkün değil. Bu hale gelecek olursa fevla iki ashabınnar. İşte onlar cehennem halkıdırlar. Hüm fiha Halidun ve onlar orada ebedidirler diyor Allah Celle Celaluhu. <Sessizlik> <Sessizlik> ve iz ahadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah ve bil validayni ihsanen ve dil qurba vel yetama vel mesakin ve qulu lin nasi husnan ve aqimus ve atu'z Sümmet veleym illa qalilan minkum ve an tum Her ayet önemlidir çünkü Allah kelamıdır. Ama içeriği bakımından bazı ayetler diğerlerinden farklıdır. Hani Musa aleyhisselatu vesselamdan bahseden ayetle Firavundan bahseden ayet içeriği bakımından farklı. Ayetel kürsi diyoruz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum Ayetine Tamamı Allah Celle Ariften bahseden bir ayet İhlas suresi diyoruz Her harfi, her kelimesi, her ayeti Allah Celle Ariften bahseden bir suredir o Onun için Ayet ve sureler diğer ayet ve surelerden daha değerlidir içeriği bakımından. Söz olması bakımından Allah Celle Celalühün kelamıdır, eşittir. Bu 83. ayet-i de içeriği bakımından farklı ayetlerdendir. Dikkat edelim. Tefsirini de mevcut tefsirlerinizden okuyunuz veya yani bir şifa tefsiri edinin, oradan okuyun. Rabbim diyor ki, biz İsrail oğullarından şöyle söz almıştık. Söz alma şu, Allah'tan başkasına kulluk yapmayacaksınız. Birinci derecede bizim dünyada dikkat edeceğimiz şey, Allah'a kul olmak. Hani İsra suresinde de ve qab rabbuka alla ta'budu illa allahe ve bil Allah Allah'tan başkasına kulluk yapmamayı hükme bağladı. Böyle emir verdi. Anne babaya da iyiliği emretti. Allah'a kulluk ya Allah'tan başkasına kulluk yapmayınız. Sözünü aldı. Yapmayacağız demişler. Daha ve bil valideyin ihsane anne ve babaya iyilik yapma sözünü aldı. İsrail oğullarından. İsrail oğullarından alınan bu söz bize bildiriliyor. Rabbim diyor ki bize Allah'tan başkasına kul olmayın. Allah'tan başkasına köle olmayın. Ya biz Allah'a kul olmayız, köle olmayız. O zaman Allah'ın yarattıklarına kul ve köle olursunuz. Zillet içerisinde bu dünyayı yaşarsınız, ahirette de cehenneme odun olursunuz. Başka yolu yok bu işin. Başka çıkış yolunu kimse gösteremedi bu dünyada. Allah'a kul olacağız, anne ve babaya da iyilik yapacağız. Burada ayrım yapılmamış. Yani anne baba Müslüman olmazsa oğlan veya kız Müslüman. Anne ile baba Hristiyan, Yahudi, Budist, Konfüçyüs neyse anne ve babaya iyilik yapılacak. Bunun örnekleri çok güzel verildi. Çok şükür alnımız ak ah bizim. Avrupa'da Müslüman olan Almanlar, Hollandalılar, Fransızlar, İtalyanlar. Yüz binlerce ifade ediliyor şimdi bunlar. Anne ve babası şurada şaşıp kalıyor. Yahu benim oğlum Hristiyanken bu kadar saygılı ve sevgili değildi. Müslüman olduktan sonra sevgisi ve saygısı arttı. Diğer kardeşlerinden de farklı beni geliyor, hatırımı soruyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor, benim gönlümü almaya çalışıyor diyor. Nereden kaynaklanıyor? İnandığı Kur'an'dan kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim, anne baba Müslüman olmasalar da onlara iyi davranınız. Ayetlerini indirmiştir. Hani, bir ayeti de yanlış anlamayalım yalnız Ey iman edenler Babalarınız ve oğullarınız imana karşı küfrü severlerse yavurluğu severlerse onları dost edinmeyiniz kelimesi oradaki Veli yönetici edinmeyiniz anlamınadır Vali kelimesiyle Veli kelimesi aynı kökten yani onları yönetici edinmeyiniz. Yoksa anne, babanız ve anneniz kafirse onlara iyi davranmak, gönüllerini almak bizim yine görevlerimiz arasındadır. Daha vedil kurba, yakın akrabalara da iyi davranma sözü aldı. İyi, yakın akrabalarımıza da biz iyi davranacağız. Kimdir onlar? Babamızın babası, annemizin babası Babamızın annesi, annemizin annesi Yani ninelerimiz, dedelerimiz Halamız, teyzemiz, dayımız, amcamız Ve onların çocukları Bunlar en yakın akrabalarımız Hele hele kardeşlerimiz, kardeşlerimizin çocukları Bunlara karşı iyi davranacağız Vel yetama, yetimlere iyi davranacağız Çevremizde yetim insanlar vardır fakir değildir belki bazı yetimler var sizden zengindir ama onların da bir şefkatli ele ihtiyacı var baba ölmüş 3 yaşında çocuk maddi olarak çok zengin fakat şefkatli bir elin başını okşamaya ihtiyacı var başı okşamanın insan üzerindeki etkilerinin ne olduğunu Psikologlara bir soru verin Vel mesakini. Fakirlere iyilikte yapılın. Fakirlere de iyilikte bulunacağız. Maddi destek gücümüz varsa maddi olarak destekleyeceğiz. Yok. Hiçbir şey yok. O zaman ay ayet kerime kerimede gelecek Bakara suresinde "Qawl ma'roof khair min sadqat yetb'agha ıdda. Eziyet veren sadakadan güzel bir söz daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celalik. Güzel sözlerle onların görüllerini alacağız. Sümmete verleytüm illa qalilen minkum ve entum mu'ridun. Rabbim beni İsrail diyor ki böyle söz almıştık ama Sözünüzde durmadınız Ancak çok az insan sözünde durdu Siz sırt döndünüz Diyor Allah Celle Celaluhu Yani Beni İsrail'in Çoğunluğu inkara Dönelmiş Çok azı Allah'a verdiği Sözü yerine getirmiş Yalnız Allah'a kul olmuş Anne babaya iyiliği devam ettirmiş Akraba bağlarını Sağlam tutmuşlar, yetimleri korumuşlar Darul Eytamlar Kurmuş ecdadımız bizim Yetim çocukların barınağı haline Fakirleri korumuşlar Onların günlük geçimini Sağlayacak imkanlar sunmuşlar Ve kulü Linnâsi husna, İnsanlara güzel söz söyleyin Güzel söz söyleyin Diyor Rabbim Yani Rabbimin bize emrettiklerinden Bir tanesi ...beni İsrail'den de söz aldıklarından... ...bir tanesi... ...insanlara... ...güzel sözler söyleyiniz... ...peki günümüzde... ...varmayam yanına... ...durururum ağa... ...kanını çalarımı ağa... ...elindekini alırım ha, ...toprağını alırım ha. ...şu anda basını takip ediverseniz... ...hiç başka güne gerek yok... ...bugün, yarın, öbür gün veya... ...365 günün herhangi bir gününde... ...geçmiş gazeteleri... Açıverin, bütün insanlığı tehdit eden sözler ve insanlığı tehdit eden buluşlar. Buluşları dahi tabiat kanunlarını biraz tersine çevirmek suretiyle insan neslini bozguna çevirecek işler peşinde olan insanlar var. Bizim görevimiz insanlara güzel sözler söylemek. Sözlerin en güzeli de Allah kelamı. Ela inne el kelam ve ebleven nizam kelamullahi'l meliki'l mecidil azizil allam diye hatip efendiler cuma günü hutbelerinde halka yönelirler ve okudular. Sözlerin en güzeli. Kelimelerin dizimi bakımından en belig'i Belavatlısı Allah kelamıdır diyor Namazı dost doğru kılınız Zekatı hakkıyla veriniz diyor Allah Celle Celaluhu Bu sözleri almış Bu sözleri yerine getiren azınlık olmuş Çoğunluk ise yüz çevirmiş Biz çoğunluk olarak Allah Celle Celaluhu Bu emirlerini yerine getirmek için bir birimize yardım edelim Bakınız Bir yardım etmek ne güzel Hani eliniz var Sağ eliniz kirlenmiş Sol eliniz de kirlenmiş Bu iki el ne yapar temizlenmesi için Sağ sola yardım ediyor Sol da sağa yardım ediyor Şunu demiyor Ya senin yüzün kara Ben iki benden kara Sen iki benden kara yani ne birbirimize madik atıyoruz, hava atıyoruz demeye gerek yok. İki elin birbirini yıkadığı gibi biz birbirimizi yıkayacağız. Yardım ederek Allah Celle Celaluhu'nun bu emirlerini yerine getirmeye çalışacağız. Ve iz ahadna mīthāqakum lā tasfikūna dimā'akum wa lā tukhrijū min antum Rabbim yine beni İsrail'e yöneliyor. Birbirinizin kanını dökmeyeceğinize ve ülkenizden yurdunuzdan çıkarmayacağınız Konusunda da söz almıştık. Siz de söz vermiştiniz ve bu söz vermeyi siz bile bile yerine getirmiştiniz, kabul etmiştiniz. Diyor. Ama tümme me ha Sonra siz var ya sizler taptulu ne Birbirinizi öldürdünüz ve tخرجون فريقا منكم من ديارهم bir grubu ülkelerinden çıkardınız tezaherun aleyhim bil ismi vel odvan. birbirinize düşmanlık ve e, günahta yardım ederek yaptınız siz bunu Ve in yâtü'kum üsârâtü ve vâhu mûharâm âleikum Onların yurtlarından çıkarılması haram olduğu halde esirler edindiniz, esirler getirdiniz, esirlerin karşılığında da fidyeler aldınız. Diyor Rabbim. Yani. Birbirinizi öldürdünüz. Yahudiler birbirlerini öldürdünüz. Birbirinizin bir kısım diğer bir kısmı yurdundan sürüp çıkardı. Bir kısmınız diğerini esir aldı. Esirleri fidye karşılığında karşı, yine karşı gruba sattı diyor tüm bunlar size haram kılındığı halde siz bunları yaptınız diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi beni İsrail'den bahsediyor da biz uyarılıyoruz burada. Bu ayetleri okurken şöyle alalım biz. Sakın ha bir Müslümanın kanına girmeyelim. Bir. Sakın ha ...yeryüzünde altı milyar insan... ...hangi dinden ve dilden olursa olsun... ...hangi ülkeden ve ırktan olursa olsun... ...haksız yere bir damla kanı akmayacaktır. Dikkat edin, haksız yere bir damla kanı akmayacaktır. Irkı, dini, rengi ne olursa olsun haksız yere hiçbir insanın kanı bir damla kanı akmayacak. Bir damla kanı terazinin bir kefesine koyulsa öbür tarafına da insansız bir dünya altınıyla, gümüşüyle, yakutuyla, incisiyle, mercanıyla, ormanlarıyla, madenleriyle, petrolleriyle koyulsa, deniz ürünleriyle, orman ürünleriyle, bütün tabiatta var olanlığıyla koyulsa bir damla kan ağır gelir. Bu şuur içerisinde olacağız. Genelde böyle, özelde bir tek Müslümanın haksız yere öldürülmesine sebep dahi olmayacağız. Aracı olmayacağız. Filan gavurun gönlünü almak için milyonlarca Müslümanın ölme ve öldürülmesine göz yummayacağız. Bunlardan esir edelim de fidye karşılığı satalım veya bu gavur buraya girsin, bunlar şu ihtiyaçları olsun, bu ihtiyaçlarını biz karşılayalım, ekonomik gelir sağlayalım. Başta söyledim, bir Müslüman, Efendimiz diyor, ben söyledim demeyeyim, Efendimiz diyor, Lezevalü dünya ehvenü alallahi min gadli racülüm müslim. ''Bir Müslümanın haksız yere öldürülmesindense, yeryüzünün yok olması Allah katında daha hafiftir diyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. ''Ama hocam burada 2 milyon Müslüman öldürüldü ama bizim de ekonomik çıkarımız var.'' Ekonomik çıkarın 2 milyar dolar o değil, 200 milyar dolar değil, 2 trilyon dolar değil... Dünyanın tamamı olsa bir müslümanın veya bir insanın insanın dedim mi her din, her ırk, her renk girer içine öldürülmesine sebep değildir. Rabbim bize Beni İsrail üzerinden bunları anlatı veriyor. Ve ileride Maide Suresi'nde gelecek Teabenu alel birri ve takva diyor. İyilik ve takvada birbirinize yardım edin Diyordu ya Burada Rabbim diyor ki Günah işlemede ve düşmanlıkta Birbirinize yardım ediyorsunuz Etmeyin diye söz almıştık Halbuki yardım ediyorsunuz Anlamında Rabbim böyle ifade ediveriyor bize Efe tü'minune bi ba'dır kitabı ve tekfirune bi ya Yahu siz kitabın bir kısmına inanırsınız da bir kısmına inanmaz mısınız? Sözleri kendi üzerimize alalım biz. Kur'an'ın bir kısmına inanıyoruz da bir kısmına inanmıyor muyuz yoksa? Fema cezaümen yef'alu dâlike minküm illa hız'yum fil hayatid dünya. Kim bunları yapacak olursa bu dünyada rusvaylık vardır, rezil olmak vardır. Ve yevmel ıyamet yuraddüne ila eşe azab, ıyamet gününde de en şiddetli azaba atılırlar ve Allahu bir afilin amamma tammel Allah yaptıklarımızdan gafil değildir Ü la ikellediğine darül hayat dünya bir ahra işte bunlar var ya bunlar dünyayı aldılar karşılığında ahireti sattılar diyor. Veya ahireti verdiler dünyayı satın aldılar. Fe la yukaffafu anhumul azabu ve la yunsarun. Onların azabı hafletilmeyecek, Onlara yardım da edilmeyecek diyor Allah celle celalüh. Muhterem dinleyenler Allah'a inanan ama Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle inanan, Kur'an'ın tarif ettiği şekliyle ameli salihini işlemeye çalışan, Allah'ı Rab, peygamberi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı peygamber, Kur'an'ı kitap olarak kabul eden, yönünü kıbleye dönen Müslüman bizim nazarımızda Yeryüzünün tamamı verilse O Müslümanı da karşılığında satsak Müslüman ucuza satılmış olur İnsanımızın değeri böyledir Müslümanı geçelim Haksız yere bir kafirin Ama kafir hangi dinden olursa olsun Hangi ırktan olursa olsun Hangi dilden ve coğrafyadan olursa olsun haksız yere bir damla kanı akıtılacak olursa, karşılığını bir dünyanın tamamını vererek telafi edemeyeceğimize inanıyoruz biz. İnsana böyle değer veriyoruz. Rabbim böyle değer vermemizi istemektedir. Çünkü, Kur'an-ı Kerim'de geç, Bakara suresinde tefsiri geçmişti. Allah yeryüzünü insanlar için yarattığını ifade etmişti Öyleyse yeryüzünün en değerli varlığı insan Bunun yüzüne dahi bir çizik atmamak lazım Hani bir ressamın önemli bir resmi sergileniyor Ve bir hoyrat adam da geliyor O resme bir bıçak darbesiyle vuruyor Kağıttır o O bir bezdir o ama O sanatkarın eserini sıfırlayıyor veya kara kalemle çizik atıyor. İşte insana böyle değer veriyoruz. Rabbimin şekil verdiğidir. O haksız yere çizik dahi atılmayacaktır. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.